Bir Yaşam Dili Şiddetsiz iletişim Programı'na hoş geldiniz. Hoş geldiniz ben Canan. Ben Deniz. Şiddetsiz iletişim Programı'nda e, şiddetsiz iletişimin temel ayrımlarıyla anahtar ayrımlarla devam ediyoruz. Anahtar ayrımlar... E, Canan bir nefes alıp verdi. <gülüyor> Her seferinde anahtar ayrım diyoruz da acaba daha farklı nasıl anlatabiliriz diye düşünüyorum. Yani şefkati engelleyen iletişim de diyebiliriz buna belki... Yani burada sanki doğru ve yanlış değil de hani sen ilişkinde nasıl davranıyorsun onu birazcık göstermek için de bir pusula diyoruz her zaman bir ışık. Yani sen böyle bu tarafta mısın öbür tarafta mısın veya ilişkinde barışçıl şefkatli bir iletişim mi istiyorsun yoksa başka bir şey mi tercih ediyorsun yani biraz fark etmekle ilgili bir şey. Ve bu sezon bayağı bu anahtar ayrımlarından bilmiyorum bu kaçıncı oldu bayağı. ...yani 20 tane falan olmuştur herhalde... Ee, ...her program... ...farklı bir anahtar ayrımı... Ee, ...çalışıyoruz veya konuşuyoruz hep beraber... ...sizlerle de... ...bu haftanın anahtar ayrımı... ...kırılganlık mı... ...zayıflık mı? Evet, benim hani... ...en hassas... ...bulduğum konulardan biri... Ee, ...niye hassas... ...bulduğumu e, söylersem... ...e... ...kırılganlık dediğimde bile... yok hocam ben kırılgan diyim nereden çıkarıyorsun... ...diyen insanlarla çok sık... Karşılıyorum, ...karşılaşıyorum... ...halbuki kırılganlık... ...tan ne kastettiğimizi biraz anlatacağız tabii. Ee, kırılganlık, incinebilirlik... ...değil mi hep evet. aynı... Ee, ...galiba sözlük şeysi... ...geçen gün e, nerede bir yerde okudum... ...incinebilirlik, e, kırılganlık... Yarala, ...yaralanmak da... Vulnerability ee, İngilizcesi... Evet. Ee, ...aslında... Adını ben de tam olarak hani kırılganlık dediğim zaman içinde kırılmak geçtiğinden insanlar yok ben kırılmak istemiyorum gibi tepki verdikleri için evet. Bir isim arıyorum eğer değişik bir şey bulursanız bize yazın Hı -hı. Hassasiyet aslında galiba püf noktası zayıflık mı kırılganlık mı dediğimizde kırılganlığın açık olmak ...ve kendi hakikatini gösterebilecek güçte olmak... ...o yüzden de çok güçlü bir şey. Brenna Brown'un bir kitabı var... ...belki e, bazılarınız biliyordur... ...cesur yanımızı kucaklayalım diye... ...orada şey diyor bu kırılgan... Yani ...incinebilirliğin zayıflık olduğu algısı... ...incinebilirlik hakkında kabul edilen... ...en yakın ve en, en tehlikeli efsanedir diyor... E, Kendimizi incinebilir e, hissetmekten veya fazla duygusalmış gibi algılamaktan korumak için çok fazla çaba harcıyoruz. Yani bunları uzaklaştırmak için yaşamlarımızda e, çok şeylerden fedakarlık ediyoruz. E, bu iyi veya kötü bir şey değil incinebilirlik. E, tüm duyguların ve his, hislerin özüdür diyor. Yani gerçekten hissettiğin şeyi söylüyorsun, şeffaf oluyorsun, hakik hakikatinizi gösteriyorsun... Biraz cesaret istiyor galiba. Benim için çok cesaret isteyen bir şeydi. Hala da zaman zaman öyle. Ben de Brene Brown'dan şeyi hatırlıyorum. Cesaretin yanı bazen risk almaktır diyor. Hı hı. Kırılganlığın güçlü olması da sen konuşurken birden şeyi hatırladım. Şimdi kırılganlık duygularınla bağlantıda olmak... Bu duygularınla bağlantıdayken de bunları fark edip, bunları ifade edebilecek bir güce sahip olmak, Güç, güçle ilgili kısmına baktığım zamansa şey galiba çok önemli Canan. Eğer duygularımla ben bağlantıda değilsem, zaten ihtiyaçlarımla da bağlantıda değilim. Yani ben aslında kendimle bağlantıda değilim. Dolayısıyla kendi gücümle bağlantı kurup hareket edecek bir halde değilim. Kopum. Ve kopuk olduğum içinde, e, o donukluk içinde e, devam ediyorum hayata. Hayatla ilişkim yok, canlı değilim. Hı hı. Galiba oradaki en büyük tehlike dediği de o yani hissetmeyi zayıflık olarak düşünmeye başlamamız. Halbuki o zayıflık değil, o bizim insan halimiz. Orada kendimizi açamamamız, kalbimizi açamamamız, belki orada da korku var tekrar yani bir takım başın, kırılacaksın çünkü hani o kırılma lafı o yüzden benim hoşuma gidiyor. Yani bir şey söyleyeceğim ve karşı taraf bunu anlamayacak, görmeyecek ve kırılacağım hop benim kalbim öyle çok kapandığı zamanlar olmuştur. Hani. Hmm. tam açtığım zaman bir şey gelir ve hop, hop <gülüyor> kapatırım hissetmeyi zayıflık olarak e, görülmesi e, konusunda Brenevra'nın söylediği bana geçen program yaptığımız konuşmayı hatırlattı hissetmediğimde yani ben kendi duygularımla bağlantı kurmadığımda ihtiyaçlarımla da bağlantı kurmuyorum ve canlı değilim ama hissetmediğimde çok kolay itaat edebilirim hmm. yani hissetmeyen Kendisinin başına ne geldiğini anlamayan insanlar her şeyi yapabilirler bence. Sorgulamazlar zaten. Evet yani donu kopmuş, <gülüyor> hayattan <gülüyor> kopmuş. Mesela bazı eylemler görürüz ya da tarihte bazı eylemler var ki bu insanlar bunu nasıl yaptı acaba diye merak ettiğimiz şey. Ee, nazi kampları. Yani bir insan bir gaz e, odasını tasarlarken neyi tasarladığını hissetmediğinde tasarlayabilir. Yani bunu hissettiğin an yapa, yapa, yapabileceğini düşünmüyorum bir insanın eğer kimyasal bir bozukluk yoksa bedeninde. O yüzden duygu farkındalığı, şiddetsiz iletişimde zaten hani ilk günden beri Canan da ben de e, kendi hayatlarımızdan örneklerle anlatıyoruz. Çok kıymetli. Çünkü duygularımız bizim vücudumuzun bize verdiği geri bildirimler. Vücudum benim. Sinir sistemim çok güzel bir geri bildirim veriyor Diyor ki hey konforlu duygular Duyuyorsun burada işler güzel gidiyor Tatlı şeyler oluyor çünkü ihtiyaçların Karşılanıyor ya da Konforsuz duygular hissediyorum Vücudum bana diyor ki hey canım Burada bir şeyler Seni karşılanmayan ihtiyaçların var Ben duygularımı fark etmediğimde Vücudumla aslında bedenimle Geri bildirim ilişkisini de Bırakmış oluyorum Geri bildirim ilişkim olmadığı zaman ihtiyaçlarımla da bağlantı kuramıyorum ama burada duygusallıktan söz etmediğimizin altını çizmek çok kıymetli canım evet. değil mi? Yani burada birkaç örnek yazdım ben Bren Brown kitabında belki yardımcı olur dinleyenler için mesela "hayır" demek bir kırılganlık evet. <gülüyor> hem de büyük kırılgan hayır diyeceğim başına her şey gelebilir yani çoğu zaman "hayır" demekten çekiniriz. Ee, bir şeyi nasıl yapılacağını bilmediğini kabul etmek. <gülüyor> <gülüyor> ee, Bunu radyoda söyleyebilir miyim bilmiyorum. Kocamla cinsel ilişkiyi başlatmak. <gülüyor> Kadınlar evet. için evet. bizim kültürümüzde. Evet. evet. Genel Çok olarak son. Kırılgan bir yer. Evet. Gurur duymadığın bir şeyi itiraf etmek. Ee, i̇lk seni seviyorum diyen olmak. Aa, <gülüyor> hayatta olmaz <gülüyor> Bunları öğren Bir de bunların terslerini öğrendik biz büyürken Hatırlıyor musun canım Onu kim öğretti bana bunları bir kimse söylemedi Nereden Başta Türk biliyorum. filmleri öğretti ha, Doğru söylüyorsun Şimdi ben söyleyeyim bizim Canan'la ikimizin yaşları yakındır Biz 50 yaşlarında kadınlarız Ondan sonra bizim kuşakta Teşekkür ederim Rica ederim Canan 30'larında Bizim kuşaktan Canan ben iddia ediyorum Böyle bir araştırma bir gün yapalım Hepimizin içinde bir Hülya Koçit, Türkan Şuray vardır. Yani ilk söyleyen olabilir miyiz? Biz süzülürüz. Aynen öyle. İlk seni seviyorum diyen olmak, kır... bu bir zayıflık mı? Değil. Değil. <gülüyor> Ama yakışık almıyordu. <gülüyor> yakışık almıyordu, evet. Aşık olmak. Aşık olmak, evet. evet. Korktuğunu itiraf etmek. Erkeklerde Hı. belki bu. En yani çok korktuğumu söylerim kolaylıkla da. <gülüyor> e ben e, erkeklerde olduğunu biliyorum ama ben erkek gibi ol evladım diye yetiştirilmiş bir kız çocuk olarak Ben de korktuğumu e, vallahi yeni yeni daha kolay söylüyorum Ay korktum diyorum etkisi de çok güzel oluyor İnsanlar böyle ay bir dakika ne oluyor sana diye bir ilgileniyorlar Korku da çok büyük bir kelime Evet yani incinebilir olduğumuzda veya kırılgan olduğumuzda tamamen böyle korunmasız kalıyoruz sanki Ve o e, duygusal açıdan da büyük bir riski yani orada yani seni gerçekten kırıldık, parça parça binçik binçik yaparlar diye bir korkumu. mu? Yani orada... e büyük bir ihtimalle öyle bir de gurur diye bir şey vardı. Ben şimdi çok e, basit bir yer geldi aklıma. Şimdi gen, kendi ilk gençlik dönemimi hatırlıyorum. Yani şimdilerde ergenlik diye söylüyorlar. Ergenlik döneminde ilk e, birilerinden hoşlanmalar falan başladığında... ...biz kız çocuklar birbirimize şey derdik... ...ay sakın duygularını belli etme... Hı -hı. Ondan hmm. sonra gururun incinir. Mesela lafta buydu gururun incinmesin. Gururun, ya da şey olurdu gururumu incitti benim. Tamamen duygularla ilgili duygularımı açtım gururumu incitti filan meseleleri olurdu. Şimdi buralar çok da kültürel gelen bir tarafı da var. E, Liv Larsen'la Katharina hofmann da bunun kültürle ilgili olduğunu anlatıyorlar. Hatta şey örneğini vermiş kitapta... E, bu Japon iş adamlarının hani e, evet bir, ha evet bir hatalı bir iş yapıyor da sonra çıkıp özür diliyor veya işte bir intihar mı ediyor bir şeyler olmuyor hayır ağlıyor. Onu, ağlıyor mu? Şakır şakır avozu çıktı kadar ağlamaya başlıyor adam. Ondan sonra kültürel olarak çok değişik geliyor bize. Bu güçlü müdür, güçsüz müdür? Duygularını göstermesi hele özellikle bir iş adamının televizyona çıkıp <gülüyor> bunu yapmasına çok şaşırıyor. Evet bu erkek adam ağlamaz da çünkü bizim her zaman söylediğimiz bir şey. Erkek adam ağlamaz. Veya çocuklar küçükken düşerler tam ağlayacaklar ama onu ağlatmamak için. Ay kuş var bana yok bir şey hiçbir şey olmadı <gülüyor> çocuğum deriz ya. <gülüyor> yok bir şey yok bir üfledim şey. Üfledim geçti. Ha, üfledim geçti gibi şeylerdi. Bir baktığın zaman aslında bu duygu farkındalığını engelleyen çok ciddi kültürel koşullanmalarımız olduğu da açık. Yani işte e, duygularını gösterme, erkek adam ağlamaz, bana söylenen erkek gibi ol ondan sonra e, gibi şeylerle yetiştiğin zaman bir yer geliyor artık bir süre sonra duygularını hissettiğin için utanmaya, utandığın için de kopmaya başlıyorsun. Bunu bir zayıflık olduğunu düşünüyorsun. Evet, duygularını gösterirsen zayıflık olur. Gerçekten zayıflık mıdır? Duygularını göstermek meselesi. Ben bakıyorum valla bana öyle gelmemeye başladı son uzun zamandır. Duygularını göstermekle duygusallık demin hani konuşuyorduk ya o karıştığı zaman işte başka bir şey. Duygusallıktan söz etmiyoruz. Duyguların farkında olmaktan. Yani öfkelendiğimde öfkelendiğimi bilmekten. Yani ee, Huzursuz olduğumda huzursuz olduğumu bilmekten söz ediyoruz. Huzursuz olduğumu bildiğimde içinde kalıp huzursuzluğumun bütün faturasını etrafa çıkartmaktansa söz etmiyoruz. Neden söz ettiğimizi size müzik arasından sonra biraz daha anlatacağız. Bugün Tina Turner'dan Golden Ayı dinleyeceğiz. Güçlülükle ilgili olduğunu düşündüğümüz için. <gülüyor> evet. <gülüyor> but I'm dead. Evet kırılganlık mı zayıflık mı devam ediyoruz anahtar ayrımına birkaç örnek verdik e, müzik arasından önce. Ee, incinilebiliklik de diyoruz ee, kendimizi böyle görünür hale göstermek deme içimde izde olan duygumuzu hissimizi görünür yapmak şeffaflaşmak gibi bir şey nasıl bir his belki e, gene Brené Brown'un kitabında e, yazmış ben de buraya not aldım çok hoşuma gitti yani çıplak olduğunu gördüğün rüyalar gibi diyor yani bazen rüya görürsün herkes gelir sen çıplaksın böyle bir şey bir uçurumdan atlamak gibi ya, şimdi bir örnek geldi bu Brene e, bu TED Talk konuşmasını eğer dinlemediyseniz radyoyu dinleyenlere e, öneririm bu konuyla ilgileniyorsanız Hı. dinlemek için e, Türkçesi de var Türkçe altyazılı YouTube'da e, çok güzel bir TED Talk konuşması var e, kırılganlıkla ilgili tam o e, bunu ilk dinlediğim kitaba ilk baktığım zamanlarda ben bir Dolmuş'a bindim Canan Dolmuş'ta e, İnanılmaz gece dolmuşu, Kadıköy'den Beşiktaş'a geliyoruz, o sarı dolmuşlardayız, Boğaz Köprüsü'ne girdi ve garip, yani hakikaten çok korktum. İşte arabaları sağlıyoruz, solluyoruz, ona bağırıyor, buna bağırıyor şoför ve böyle o kadar korktu ki şeyin içinde, dolmuşun içinde hepimiz nefesimizi tutmaya başladık e, yolcular olarak. Bir tane kız yiyak diye böyle bağırdı. Ya ne yapıyorsunuz? E, diye Tabii ki şoför ne oluyor canım istediğim gibi kullanırım diye cevap verdi. Aklıma geldi. Döndüm şoföre dedim ki ben çok korkuyorum. Hakikaten şu an çok korkuyorum. Hepimiz aynı arabadayız. Size de bir şey olabilir, bize de bir şey olabilir. Biraz daha yavaş kullanır mısınız? Ya da bir sağa çekelim, iki nefes alalım mı? Dedim. Adam bir an ezberi bozulduğun için. <gülüyor> Hakikaten çok şaşırdı. Bir gık gık falan diyecekti. Kadın tekrar bir şey söylüyordu. Genç bir kadındı. Genç kadına şey dedim ya bir dur. Hani sen korktuğunu görüyorum seni. Aynı zamanda hani biz korktuğumuzu söyleyelim. Hani ne yapması gerektiğini söylemeden önce falan. Belki o daha iyi bir şey bulacak deyince şoför ayıldı. Ha dedi korktunuz dedi bilmem dedi yok ben iyi şoförüm dedi. Fakat yavaş yavaş o arabanın hızı azaldı. Biz daha sakin bir yolculuk yapmaya başladık. Bana kalırsa benim orada adama korktuğumu söylemem ve ricada bulunmam ve onu suçlamadan bunu yapıyor olmam güçlü bir şeydi. Yani evet, dürüstçe kendine ifade ettim Evet bir de adamı yargılamadan yaptığım için hakikaten çok korkmuştuk çünkü e, baya bir rahatladım ondan sonra sal, salimen indik oradan ama e, böyle bir şeyden söz ediyor galiba kırılganlığın <gülüyor> gücünden söz ederken. Evet e, bu duygusalmış gibi algılanmaktan korktuğumuz için de çoğu zaman bu duygusallığımızı kırılganlığımızı da göstermiyoruz demiştik galiba değil mi müzik arasından önce orada da bir şey var böyle duygusal olmamalıyım. Orada da bir melim malı şeyse oldu. Şimdi tekrar dikkatimi çekti. Ee, yani incinebilirlik, kılganlık, yetersizlik değil esasında değil mi? Yani bir şey. Öyle bir şey değil. Bir zayıflık değil. Bir yetersizlik değil. Ee, yani Hissetmek Şöyle bir şeyden söyle, söz etmek. Evet, e, şununla karışıyor galiba. Bu kurban diliyle karışıyor galiba. Zayıflık algısı kurbanlaştıran bir dil kullanılıyorsa duygularla ilgili onunla karıştırılıyor ve o beni de çok rahatsız eden bir dildir. İşte ben zaten çok zorlandım. İşte bu hayat zaten bana hiç iyi davranmadı. Hep çok üzüntü çektim falan gibi bir şeyden söz etmiyor. Ne Brene Brown ne Marshall Rosenberg ne de biz ondan söz etmiyoruz. Ben, biz, e, burada söz ettiği e, kırılganlıkla ilgili şey farkındalık yani canlı bir hayat ifadesiyim ben bir insan olarak ben canlı hayatın bir ifadesiyim bu, bizi dinleyen sen Barış hepimiz canlı hayatın tek tek ifadeleriyiz ve canlı hayat bizim içimizden zaman zaman duygularla akıyor bu duygularda bizi ihtiyaçlarımızla haber veriyor. Bunun farkında olduğum bir hayat yaşamak için kırılganlığı seçiyorum. İstiyorsanız, adını beğenmiyorsanız... ...kırılganlık yerine duygu farkındalığı, ihtiyaç farkındalığı da ben koyarım. Hı hı. Yani başkası koyarım bilmiyorum. Bunun karşısında da zayıflık var. Benim zayıf olduğum yer, duygularımın bilmediğim yer. Ben kendimle bağlantıda olmadığım zaman zayıf oluyorum. Çünkü bana o zaman istediğini yaptırabilirsin. Ya da ben kendi ihtiyaçlarımın farkında olmadığım için... Ee, çok kolay e, istemediğim şeyler yapabilirim Zayıf olduğum yer benim buna sahip olmadığım yer Onu fark ediyorum giderek Benim de bu yani karşımdaki insana güvenirsem Kırılganlığımı e, gösterebiliyorum gibi bir şeyim var Yani orada güven benim için çok önemli e, Tabii yani senin anlattığın örnekteki şey başka bir şey e, Yakın ilişkilerimde yani eğer ben kırgılanlığımı, kalbimi açarsam ve karşı taraf bunu yeterince e, değerli, böyle özenle tutamazsa diye bir korkum olup vazgeçtiğim zamanlar oluyor. Evet ama onu da büyük bir <gülüyor> ihtimalle artık seçerek yapıyor olmalısın evet, Canan. Yani. E, çünkü ben de yapıyorum. Yani <gülüyor> müjdeli haber ben de yapıyorum. Yani e, benim de e, gün 24 saat, 24 saatin içinde... Derin bağlantı kurmak istediğim durumlar var, olmayan durumlar var. Evet, galiba orada da birazcık daha özen yani yakındaki ilişki, yakın ilişkide olduğun insanlarla, yani oradaki özeni, ilgiye biraz daha dikkat koymak. Yani sen çok sevdiğin birisi için mücadele edersen, ederken de Açık olursan daha derin bir bağlantı oluyor. Yani o derin bağlantı için gerçekten o açıklık şeffaflık çok önemli. Yoksa ne haber iyiyim sen nasılsın? Yani oralarda kalıyorsun. <gülüyor> daha derine gidemiyorsun. Orada yani bir adım daha gitmek için o cesaret ve karşı tarafa da güvenmek de sen de kendine güveneceksin ama karşı tarafa da güveneceksin. Yani o karşılıklılık da çok e, önemli. Bence de sana bir şey eklemek istiyorum bu noktada. Hı hı. Lafını mı kestim? Yo, hayır. Ee, eklemek istediğim şey şu. E, güvenin ötesinde başka bir şey daha yapıyorum ben. Eğer kırılganlığımı göstereceksem e, ve duyulmak istiyorsam soruyorum. Ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Dikkatim bende mi? Ya da e, emin olmaya çalışıyorum. Hakikaten o insanın dikkati bende mi diye. Yani... Kırılganlığımı da böyle havaya falan açmak istemediğim için e, kendime böyle bayağı dikkate alıp ondan sonra sözümü söylüyorum. Ve karşımdaki insan eğer beni duyamayacak bir durumdaysa hakikaten de oturup e, öyle şeylere girmiyorum. Abi bu çok güzel bir önce bir şey oldu, ilham oldu bana. Ben onu çok yapmıyorum mesela dikkatim ben de mi demiyorum. Lönk diye giriyorum. O zaman her zaman hazır olmuyor Hazır olmadığında sağa sola bakıyor. Zaten orada ben kopuyorum sağa sola baktığı hmm. için. Ee, belki de onu tekrar hep çek etmek yani. Şu anda benimle misin? Sana bir şey paylaşacağım duymak ister misin gibi. Yani onun da rızasını alarak devam etmek. Belki beni daha çok güvende hissettirecek bir şey. Hmm. Ee, şey çünkü güven ihtiyacımı benim karşılayıp karşılayamadığımda tamamen benle ilgili bir şey. Yani karşı taraftaki insanın hani şey ya biz başkalarının duygularını sorumluluğunu almadığımız gibi kendi ihtiyaçlarımızın sorumlusu da biziz ya güven ihtiyacımı karşılamak için ben ne yapıyorum? O noktada da hakikaten benim işime yaradı Canan yani sana bir şey söyleyeceğim şu an müsait misin diye sormak değilse de söylememek. Ben de çok zorlanıyorum bu konularda çünkü o kırılgan şeyler konforsuz bir duygusu yani bir üzüntü belirleyeceksem de biraz beklemek bazen sabırsızlık yapıyor. Ama e, daha rahat bir iletişim oluyor. Galiba sonuna doğru geldik. Evet. E, Çabuk mu geçti? <gülüyor> Bana çabuk geldi. Umarım <gülüyor> dinleyenler için de öyledir. Ee, Şidesiz İletişim topluluğunun etkinliklerini takip etmek için... ...Instagram ve Facebook'ta Şidesiz İletişim Türkiye hesapları var. Oralara bakabilirsiniz. Şidesiziletişim.com diye e, bir web sitemiz var. Oradan yine eğitmenlere nasıl öğrenilir, nasıl paylaşılır konularına bakabilirsiniz. Ee, Canan'ın... E, Instagram'da Empatinin Gücü diye bir sayfası var orada hem kitap önerileri sunuyor hem de e, bu konuştuğumuz konularla ilgili çok güzel postlar çıkıyorlar e, Ece Cengiz Tekin'le birlikte onu izleyebilirsiniz. Ben kendi etkinliklerimi Instagram'da Deniz Sıpatar'dan yazıyorum. E, ...yayınlıyorum. Canan'ın mail adresine... ...canan.ca.net. Bir hafta ben mail adresini veriyorum. Bir hafta Deniz veriyor. Sizin bir kere daha söyler misin? Canan.irtem.net. Peki. O zaman... bir e, hafta sonları. Bir bakın bakalım. <gülüyor> Kırılganlık nasıl bir şey? Kırılgan olabiliyor muyuz, Ay. olamıyor muyuz? E, yine söylediğimiz gibi... ...geçen sefer Canan... Hoş, hoş kalın dedin ama... Evet. ...farkına varmak galiba ilk adım. Utandım biraz. Yüzüm kızardı. Kılganlığımı göstereyim. Yanlış mail adresi. Var. <gülüyor> <gülüyor> Bir örnekle kapatıyorsun. <gülüyor> evet, iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.